Tekrar merhaba Açık Radyo burası ve Açık Radyo programı devam ediyor. D22'yi konuşacağız. Can Kulağım ve İmir Çubukçu bizlerle beraber. Merhaba. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir süredir e, takip ediyoruz D22. Hem komşumuzsunuz hem de e, parlayan bir alternatif gibi gözüküyor şu anki tiyatro sahnesinde. Özellikle kolektif ruhun ciddi manada yükseldiği ki buna da çok ihtiyaç var. Merhaba. Bu sahnede çok teşekkürler. Geldiğiniz için de şimdi... <gülüyor> İlk soru D22 ne demek diye başlamak istiyorum. Bir manası vardı ben unuttum seyirci olarak oraya gittiğimde <gülüyor> tiyatroda izini sürüp bulmuştum galiba bir yerde yazıyordu ama. Ne? Evet bir duvarımızda yazıyor. Ee, D22 şu demek aslında bir metafor D22. E, seyirci koltukların A, B, C, D sırasında bittiğini varsayarsak yani hı hı. M'de de bitebilirdi biz D olarak. Bunu aldık. Genelde klasik tiyatrolarda, İtalyan sahnelerde 21'de biter hı. seyirci. Biz de bunu bir genel metafor olarak aldık. 20, 21'de bitti ne varsayarsak. Hı hı. D22 ulaşmak istediğimiz ama ulaşamadığımız ilk insan. Kapıdan girmemiş olan. Kapıdan girmemiş mı? olan ilk insan o insana ulaşmak istediğimiz bir tiyatro. görerek böyle bir isim koyduk. İsim bize ait değildir. Yani isimin babası Çağrı Makaroldur bizim Arkadaşımız, tiyatroya da çok emeği olan. Hı hı. Onun önerdiği bir isimdi bu. Ve bizim algımıza, tiyatro düşüncemize, sanat bakışımıza da çok uydu. <gülüyor> mekan neredeydi bu arada? Galata'da hamursuz fırında hamursuz mekan. Fırını. Hemen Galata Kulesi'ne 180 adım. Orası da çok manalı bir yer aslında. E, ham, hamursuz Fırın Yani yer olarak da çok iyi. Bir de. Mekanın siz nasıl denk geldiğiniz, rast geldiniz? Hmm, mekan, e, biz aslında arıyorduk zaten mekanı. Son sınıftan itibaren Okulun son yılından itibaren Böyle bir arayış içine girdik hı hı. Özellikle son aylarda Ve e, Geziyorduk emlakçılar Onlar bunlar, Beyoğlu tarafları Başka taraflar Epey zor Sizin bir yandaki bir emlakçıya da <gülüyor> Yandaki <gülüyor> emlakçıya da <gülüyor> Hep emlakçı emlakçı geziyorduk Derken işte bi bi Bir arkadaşımız gibi. söyledi ya yani Orada daha önce de bir oyun vardı Hamursuz fırında falan hı hı hı hı hı. E, Böyle çok Düşük olduğumuz bir anda bir de oraya bir gidelim bakalım. Neymiş bakalım orası diye. İlk girdiğimizde zaten vay dedik işte burası dedik evet, yani. Evet. E, o yüksek tavanıyla, büyüklüğüyle, müstakil olmasıyla, bahçesiyle evet. e, bizi çok etkiledi gerçekten. Tam da o sıralarda orada bir e, sergi vardı ve sergi de bitmek üzereydi. E, hemen işte araya girdik. Hemen işte anlaşmalar yapıldı. Bizim böyle üçümüzün e, Karaköy'de e, sahil tarafında oturup... Böyle başımı, başımızı ellerimizin arasına alıp düşündüğümüz bir yer var. Bir zaman dilimi var. Hı hı. Ailelerimiz arandı, onlar bunlar <gülüyor> falan. Bu para nasıl toplanacak? Seferberlik yani. Seferberlik, para nasıl toplanacak? İşte ilk bir ödeme nasıl yapılacak falan. Öyle bir aslında bir noktada cahil cesareti atladık yani bunun bu işin içine. Sonradan tabii artık bilmiyorum şans geldi. Şans da bizi buldu. Biz de onu çağırdık aslında. Çok da istedik çünkü böyle bir şeyi. Evet. Ee, ve oldu. Yani bu civarın Beyoğlu civarının aslında işte kültürel hafızası, kültürel belli açısından çok manalı bir yer. Hı. Ve <gülüyor> D22 gibi e, aslında nasıl diyeyim orayı çok da cilalamadan hayata yeniden döndüren, yeni bir manaka katan bir işin olması e, beni heyecanlandırdığı için aslında bu e, parantezi, mekan parantezini soktu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi neden peki? E, şimdi şunu biliyorum. E, okul arkadaşısınız. Hı hı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden. E, neden bir mekana ihtiyaç e, duydunuz? Vallahi onu ben de düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> zor iş çünkü. Evet, biraz zor. Evet. Bir tiyatro ya, kumpanyası fikri mi vardı yoksa? Tabii yani bir tiyatro yapmak ve kendi istediğimiz oyunları yapmak fikri vardı aslında. Yani temel çıkış noktası budur. Hı hı. Yani bir kesinlikle bir mekan olsun hı hı. diye yola çıkmadık. Yani bizim anlatmak istediğimiz hikayeler var. Şu anda var olan yerlerde bunu tam kendi istediğimiz gibi anlatamayalım. Hı hı. Ve çok durmak için söyleyeyim. Yani kendi işimizin patronu olalım. Kendi istediğimiz hikaye anlatalım hı hı. gibi. Hı hı. Yani me mekan anlamında aslında bir vazgeçtiğimiz zaman var. Yani mekan açmış alternatif tiyatro, diğer alternatif tiyatrolardaki arkadaşlarımızla, hocalarımızla görüştük. Onlardan genel Aynen. aldığımız evet. geri ya biraz durun, biraz Hı -hı. bir tiyatro yapın beraber. Sonra mekan açarsınız gibiydi Hı -hı. ama aslında hamursuz fırın bizi mekan açma konusunda çok motive etti. Yani orayı evet. görmemiz. Ne güzel, evet. evet. Ve ilk oyun Bent. Bent'in orada çok güzel olacak olması mekan itibariyle de bizi yani çok motive etti. Bent'le başladık zaten yani öyle kurduk. Burada Bent'i burada oynayalım. Gibi hı hı. bir şeyle başladı hikaye. Böyle bir yani yaratıcı bir motivasyon, enerjisi Evet yani burada çok güzel olacak ya bu oyun. Çünkü oyuna hı hı. başlamıştık biz. Yani oyunu çalışmaya hı hı. başlamıştık. Burada çok güzel olacakla devam etti. Hı hı. Ondan sonra da bir daha bir mekana girince de onun keyfinden geri... Yani şimdi bir mekanda bir oyunu başlattık hadi çıkalım buradan. Hı hı hı. Gibi hı hı. bir şey olmuyor. Keyifle devam yani, ediyoruz. Bir noktada mekan bizi bu tiyatronun bu kadar... Bir noktada kurumsallığa itti. Çünkü öyle büyük hı. bir mekan, iki katlı bir mekan. Oraya insanlar gerekiyor. E, gönüllüler geldi. Gönüllüler gelince bir anda havası değişti mekanın. Çünkü orada biz üç kişiydik. O, diğer oyuncularla beraber altı kişi bent'e oynuyorduk. Ve bir anda orası ikinci senesinde dolmaya başladı. Bir sürü insan geldi. E, işte kurslar açtık. Kurslara insanlar geldi. Sonra onlar bizim gönüllülerimiz oldu falan derken. Hı hı. Öyle bir kumpanya havasında gidiyor. Evet aslında tam da bunu da soracaktım. Yani bu kolektif sahne, açık sahne formatı bir süredir var civarda. Hani neden bir oyun çıkarıp da onunla onu o sahnede seyircinin karşısına koymak yetmiyor gibi bir soru vardı kafamda. Bunun sebebi de şu yani bir oyun oynamak, oyun sahnelemekten daha fazlası vardı demek ki hakkınızda diye düşünüyorum ama bir yandan mekanda bunu tetiklemiş yani dediğiniz kadarıyla sonuçta alternatif tiyatro var mı falan bir mantıklı alternatif mekan diye bir şeyin kesin olduğunu varsayarsak hı hı. mekanın özellikler yani fiziksel özelliklerine göre size birçok yaratıcı alan açabiliyor yani evet. kendi yaratıcılığınızı mekana göre konumlandırıyorsunuz hı hı hı. Hamursuz fırını yani D22 mekanında bunun için uygun. Yani birçok alan açabiliyor. Yani altındaki fırınıyla, bahçesiyle, sahnesinin genişliği ve imkanlarıyla. Evet. Teknik evet. imkanlardan bahsetmiyorum yani. <gülüyor> Mekansal <gülüyor> imkanlardan bahsediyorum. Ee, teknik imkan bir şey yoktu çünkü bize girdiğimiz zaman. Sizi cezbediyor aslında bir şey yapmaya. Evet. Evet duramıyoruz. Işte. <gülüyor> çok da geniş bir şey değil bu arada sahne e, me mekan değil bu Hı -hı. iyi da. Evet evet. seyirci evet, evet, çok evet. yakın. Yani evet, ben evet. bir sefer gelme imkanı bulabildim ancak ama orada doğrudan Hı -hı. oyunun içindeydim aslında. Hı -hı. da bir avantaj. Peki neler oldu iki sene içinde hangi önce Bant dedik sadece onu da onları da almak lazım. Bant. sonra. E, 1 Mart 2013 Bant'in <gülüyor> premieri. Aynı zamanda Mekan'ın açılışı. Daha sonra e, o sezon 2013 Mayıs'a Mayıs kadar birinci sezon Bant'i oynadık. Sonra BENT devam etti. BENT'in üzerine 25 oyunu geldi. Berkay'ın, Berkay Teşin Berkay yazdığı 25. Yiğit Sertdemir'i yönetti. Daha sonraki sezon 25 geldi. Sonra 1 Mart 2014'te, yani birinci yaş günümüzde... ...Karabatak geldi. O da bir performans tiyatrosu. Berkay'ın yazıp tasarladığı, yönettiği bir oyun. Gezi ile alakalı bir oyun. Bir dans tiyatrosu diyebiliriz ona. Nazikmet'in dizelerini dönüştürerek... Yeni bir metin olarak yazdığı bir şey. Hı hı hı. Ee, şu anda da o üç oyun devam ediyor. Evet. Ee, bundan sonra devam edecek. Başka projelerimiz de var falan öyle. Onları da konuşalım, hı hı. projeleri de konuşalım ama az evvel ilgilerdim ismini andır. <gülüyor> yani D22 bünyesinde değil ama D22 ile çalışıyor e, niyetinde. Bu metninizden aslında, bu web sitesinde hakkımızda bölümünde oradan kopya çekiyorum kısaca. Yani hani bir yandan bir oyunu sahneye leme. Safasına kadar aslında birden fazla yönetmenin devreye girdiğini aslında belki de yönetmen yönetmenin olmadığını söylüyorsunuz. Bir de konuk yönetmenler var değil mi Hı. galiba arada? Bu nasıl bir tercih? Neye ediyor? Yani konuk yönetmen bilmiyorum. Konuk yönetmen tabii yani de 22 bünyesinde değiller. Yani ne Meltem, Berkay dışında, ne Meltem Hoca, ne Yiğit Hoca, D22'nin kurulumunda olan insanlar değil ama ikisi de bize bu tiyatroyu kurma aşamasında çok destek olmuş. Hı hı. ...insanlar yani ilk oyunumuzu Meltem Hoca'nın yönetmesi... ...kendisinde yönettiği ilk oyundu. Meltem Cumhurluğu'nun yönetmesi hı hı. tabii bizim için önemliydi. Kendisiyle konservatuvardan çok güzel ders etmiyorduk yani bizim hı hı. hocamızdır... ...aynı şekilde Yiğit Hoca'da. Yiğit da yani alternatif mekanların öncüsü olmuş... ...Kumbara Celi'nin kurucularından biri olduğu için yani mekanı açma konusunda... ...bize gerçek anlamda çok cesaret vermiştir. Yani bir gün bizim vazgeçtiğimiz bir noktada... Hı hı. Yani kumbaracının önündeki kaldırımda yani dördümüzün oturup yani biz vazgeçtik bu işten dediğimiz ya saçmalamayın oğlum dediği böyle bir, bir saatlik bir konuşma var. Evet. Ve aslında yani tabii ki 25 yönetmesi bizim için çok önemliydi yani. <gülüyor> hem hocamız olduğu için hem çok sevdiğimiz için aynı zamanda da çok önemli bir yönetmen olduğu için beraber çalışmamız önemliydi ama Yiğit Hoca'nın bize asıl desteği bu ülkede bir mekan açabilmiş bir tiyatrocu olarak bize de bu Öyle. cesareti vermesidir. Aslında, yani aslında bir noktada hiç kimse bize böyle bir cesaret vermedi. Tam tersini yaptı. Yani diğer tiyatrolarla <gülüyor> tam konuştum. mantıklı olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Mantıklı. Yani başka tiyatrolarla daha büyük tiyatrolarla konuştuk ve saçmalamayın. Yani. Ne gerek var? Kaç yaşındasınız? Yani bu yaşta böyle bir şeyin altına girerseniz. Çıkın oynayın başka yerlerde. Yani çıkın oynayın Hı -hı. başka yerlerde. Saçınız erken erken beyazlar. Yani <gülüyor> neler neler. Ee, ama iyi Hoca bunların arasında hem yakınlığımız itibariyle çok Fazla cesaret vermiyorsun. Butan selam etmiş oldum Yitisert evet. Demiri. E. Burada Berkay Ateş ile beraber e, kurduğunuzda ...belirtelim belirteyim Berkay Ateş de yakın zamanda e, Kumbacı'daki bir oyun hı hı. vesilesiyle hı hı. ...hak oyunu vesilesiyle konuk etmiştik hatırlayan dinleyiciler vardır. Şimdi e, D22'nin bu geçen e, sezonunda... ben çok e, gelip de izleyemedim oyunları açıkçası ama e, kaldırımlarda stensiller görmüştüm. ...insan insanın kaderidir diyeyim. Kim yazıyor, kim yazıyor diye düşünürken tekrar bu sezon değil mi ki ne yapıyor diye bakınca işin altında sizin biteniğiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>, öyle mi? Öyle <gülüyor> <Olur>. mi? <gülüyor> Arkadaşlar yatmışlar. Yani sizden ilham alanlar tencillermişler duvarda. Evet nedir insan insanın kaderidir Brecht'ten. İnsanın oldu. evet insanın kaderi insandır. Şöyle Pardon, bir durum evet. yok yok ay şey olarak demek. <gülüyor> ee, şöyle bir durum var. E, bu seneye özgü, daha doğrusu her sezon bunu devam ettirmek istiyoruz. Hı hı. Bir cümle belirleyelim istedik ee, ve bunun araştırmasına girdik. Ve o cümleler üzerinden, bu senenin yeni üretimleri o cümleler üzerinden olsun istedik cümle üzerinden. Ve insanın kaderi insandır, uygun bulduk Brecht'in bu cümlesini. Ee, bu döneme, e, toplumsal yaşadığımız bu olaylara, hı hı. E, her şeyin kadere bağlandığı bu dönemde kimsenin hiçbir şey yapmadan kader deyip geçiştirdiği, artık bunun böyle bir alışkanlık haline gelmeye başladığı kimsenin artık kalkıp da ne oluyor biz de bir şey yapamaz mıyız hı hı. demediği daha doğrusu evet. az kişinin dediği bir dönemde bunu uygun gördük açıkçası. Bundan hı hı. sonra da ilk proje olarak yazarlar ormanı projesini yapıyoruz şu anda. Hı hı. O da her, her ay bir yazarı anıyoruz ve herkesten fidan alıyoruz beşerlere karşılığında. Hı hı. Daha sonra Mayısın sonunda sezon bitince o paralarla gideceğiz, bir orman kuracağız. Onun da ismi D22 Yazarlar Ormanı olacak. Böyle bir projemiz var. Çok güzel. insanın kadar insandır şeyinin altında cümlesinin altında. Hı hı. Bu bu arada şey de insan e Niye, niye söyleyemiyorum acaba? İnsanın kaderi insandır. Evet. Ee, İnsan, bu... insanın kaderi ben de diyorum herhalde. <gülüyor> Ama daha poetik oluyor. insanın kaderi insandır. Evet. Öyle tutalım. Şey, e, bu metinde bu arada şeyden bahsediyordunuz. Yani zaten çözümü insanların yan yana gelmesinde bulduğunuz açık. Kolektivite vurgusuyla her zaman D22'nin. Ama bir de disiplinlerin iç içe geçmesinden bahsediyorsunuz. Hı hı. Buraya doğru gidiyor o zaman iş. Evet. neler var hakkınızda? Bütün sanat disiplinlerinin hı hı. bu cümle etrafında yani Birleşmesi ve D22 adına üretimler e, sergilemesini istiyoruz aslında. Bununla ilgili bir gecemiz oldu. İnsanın kaderi insanları tanıttığımız hı hı. Yani kısa filmlerden resim sergilerine, e, çeşitli çeşitli dallarda heykel de olabilir bunun içine. Bunun içine gerçekten bir oyun da olabilir, bir, bir metin de olabilir. Ne olursa olsun bununla ilgili bir... Hı hı. Buna heyecanlanan, bu cümleye heyecanlanan, bu cümlenin derdini paylaşan e, yaratıcılarla, sanatçılarla ortaklaşmak istiyoruz. Bunun böyle belli bir şu tarihe kadar ortaklaşmak istiyoruz gibi bir Çok... e, deadline'i yok. Ama bundan heyecanlanan, bizim gibi heyecanlanan, yaratıcı bir alan arayan... Yaratmak için bir e, bağlamarı yani bütün sanatçılarla bu noktada buluşmak, beraber işler yapmak istiyoruz. Hı hı, hı. E, sanatın çoğaltılması gerektiğiyle ilgili bir derdimiz var. Çünkü özellikle bu dönemde ve özellikle Türkiye'de. Evet. E, çünkü törpüleniyor. E, çünkü önüne geçiliyor. Ne kadar kesilirse o kadar evladır gibi bir yol izleniyor şu anda. Bu politik bir yol yani. Hı. Buradan devam ediyor. Biz de tam buna karşı çıkan bir politik söylemle... Sanatçıları buluşturmak istedik. Her zaman bu alanda bir şey yapabilecek arkadaşlarla açığız. Beraber bir şeyler üretmek istiyoruz. Evet. O aslında yaratıcılara bir çağrı. Evet, tabii. Bir alan açma. Yani benim bununla ilgili yapmış olduğum bir resim var. Zaten 8 sene önce lisedeyken yapmış olduğum bir resim vardı diyebilir. Bir ressam arkadaşımız veya ressam olmasına da gerek yok. Yani Bununla ilgili bir yaratım içinde bulunmuş her kimse bunu paylaşmak istiyoruz bir tiyatro olarak. Mekanı iyice ferahlatacak, sokağa taşıyacak umarız. Evet, evet de öyle olacak. olacak. Evet, can reymir değil mi giden? Bu akşam konuğumuz. Şimdi şikayetlerinizi alalım bir de <gülüyor> diye sormak istiyorum. Şu ana kadar ki süreçten özellikle Beyon'da olmaktan memnun musunuz mesela çok merak ediyorum. Çünkü bir yandan çok da kapanıyor gibi bir yandan Giderek mesela işte Karaköy, Şişhane hepsi, hepsi dönüşüyor ee, Nasıl var olmak buralarda kendi, kendi adıma Ben mutluyum Şu anda orada olmaktan ee, Dönüşümü bir kenara Tabii. Bırakırsak ee, Çünkü her şeyin kalbinde, her şeyin göbeğinde Sokağın içinde ee, Beyoğlu Taksim zaten herkesin bildiği gibi En fazla insanın olduğu yerler En fazla tepkinin olduğu yerler ve evet. ister istemez her tepki tiyatroya da yansıyor. Evet. Ee, ve sokakla bağımız olmasını biz çok arzu ettiğimiz için de bizim Hı -hı. için bir noktada çok yararlı oluyor. Yani e, bir oyun oynarken herhangi bir oyun bu 25'te, Bent'te, Karabatak'ta olabilir. Gaz bombaları e, üzerimizden geçerken bu çok e, bizi başka bir şekilde etkiliyor. Evet. Yani. Uza, evet. Uzak kalmıyoruz, uzak değiliz hiçbir şeye. Ee, İçerisinde man manalanıyor tabii Dışarısı aynen öyle, aynen öyle. Kalabalığından. Evet, anlam kazanıyor daha çok. Evet. O yüzden ben e, o konuda mutluyum. E, tabii dönüşüm meselesi çok başka bir mesele. Yani şüphesiz, şüphesiz. çok başka evet, bir mesele evet, dönüşüm meselesi. Evet. Onun içine insanların hayatları giriyor, Hı -hı. onların önemsenmemesi giriyor, başka tabii rant meseleleri giriyor. E, şu anda o tiyatroyu ben ayrı bir kenar alırsam mutluyum. Ama Beyoğlu'nun ...genel şeyinden tabii ki yani... E, ...kimse gibi mutlu değilim. Evet evet yani aslında... ...Beyoğlu yandan da... tüm işte kötü sanatın... ...ya da evet. gece hayatı da bir metafor olarak... Evet. ...kullandım aslına bakarsan daha... ...kolay. Çıkıyor. Yani... ...şu anda Beyoğlu... ...aslına bakılırsa Beyoğlu'ndan çıkar... ...Beyoğlu'luktan çıkarılmaya çalışılıyor. Hı hı. Yani bu politikayı çok net olarak... ...görebiliriz yani. Evet. Ya bundan 6-7 sene önceki... ...tabii ki 30 sene önceki Beyoğlu da değil... Şu andaki Beyoğlu ama... Olamazdı da zaten. Olamazdı da yani. zaten ama oradan buraya dönüşüm yani 30 sene önceki halden, bundan 10 sene önceki hale dönüşüm aslında bir olumluluk değil. Yani bu zaten olması gereken bir şey medeni bir ülkede, hı -hı. demokrasiyle yönetilen bir ülkede zaten yani toplumun sanat damarının olduğu bir yerin bir noktada temizlenmesi, halkın kullanım hı -hı. alanı haline getirilmesi yani çok üzerinde övünülecek bir şey değil. hı. -hı. Ama bir kültür ortamından gerçekten kültürsüzlüğe itilmesi yerinilecek bir şey aslında. Yani ve şu anda yapılmaya çalışılan bu yani o kapanıyor, bu kapanıyor. Normal evet. Karaca kapandı, AKM kapandı, Taksim Sahnesi kapandı. Galeriler basılıyor falan yani eli silahlı adamlar tarafından böyle bir evet. Ve bu <gülüyor> ve bu bir politik olarak sürdürülüyor. Evet. Bundan gayrı bir şey değil. Çıkarçıyım bundan. <gülüyor> <gülüyor> bu arada belki burada değil de yani oyunun yazan olarak. Karabatak'tan biraz bahsetseniz mi? Nasıl olsa D22'nin oyundur. İlla hı hı. vakıfsınızdır. Tabii Karabatak'tan bahsedelim. Karabatak son oyunu. D22 son D22. oyunu e, 2013 Haziran'da yaşadığımız e, olaylar üzerine orada kaybettiklerimiz bir noktada kazandıklarımız, umutlarımız onlar üzerine bir e, dans, dans performansı. Hı hı. Performans tiyatrosu daha doğrusu. E, bunu Nazım Hikmet'in e, dizeleriyle dizelerini aslında dönüştürerek yaptı Berkay. Yazdı tekrar. E, o yönetti. E, bir noktada aslında e, umutsuzluktan umuda daha sonra direnmeye ve en sonunda e, tekrar umuda e, doğru giden bir e, hı hı. aksiyonu hı hı. var e, Metnin. E, bu bir İyi noktada var. evet beni etkiliyor. Yani kişisel olarak beni etkiliyor. İlk defa bize katılan iki sınıf arkadaşımızla oyunu oynuyoruz. Esra Şengüler, Burmak Ecema Aydemir ve ben oynuyoruz oyunda. Ee, bu anlamda da bizim için önemli yani diğer artık üçümüzden çıkıp meselenin yani aynı dönemde okuduğumuz, tiyatro yaptığımız diğer arkadaşlarımızla da ilk buluştuğumuz oyuna aslında baktığımız zaman. Ee, yani ben de altı kişilik bir oyunda ama daha çok dışarıda tanıştığımız arkadaşlarımızla yaptığımız bir oyundu. Hı. Karabatak'ta yani konservatuvardan beraber mezun olduğumuz arkadaşlarımızla buluştuk. Evet. Ee, o anlamda da yani genç <gülüyor> enerji bağlamında yani söylemek istenen bağlamında da önemli bizim için. Evet, konservatuvardan beraber kendi sah sahnenizi sıçramış olmanız da evet. çok evet. Evet. moral verici bir şey evet, evet. kesinlikle. Peki teşekkür ederim. Ee, Var demek eklemek istediğiniz e, kapanışta? Ee, yazarlar Ormanı. Evet, yazarlar ormanından bahsetmek isterim ben. Hı hı. E, gene bu insanın Kaderi insandır e, projesi çerçevesinde gelişen bir fikir bu. Her ay e, kaybettiğimiz bir yazarımızı, bir şairimizi e, D22'de bir anma gecesiyle hatırlıyoruz. Bu anma gecesinin bilet fiyatı 5 lira. Bunu şu yüzden söylüyorum. 5 lira bir fidan fiyatı. E, yani bu anma gecelerine gelecek olan her seyircimiz bizim için bir fidan demek ve ee, ...sene sonunda bütün andığımız yazarlarımızın adıyla... ...bir orman kuracağız, bir D22 ormanı kuracağız... ...bir yazarlar ormanı kuracağız. Evet, Orhan Veli vardı geçen. Orhan hatta. Veli vardı, ondan önceki ay Atilla, Atilla. İlhan vardı. Hı hı. Ee, önümüzdeki ay Aziz Nesin, Aziz Nesin olacak... ...aralıkta, daha sonra Cemal Süreyya... ...Metin Altıok, hı hı. Haziran'da en son... ...Nazım Hikmet tabii ki... Hı hı. ...devam edeceğiz. Yani sanatın... ...ve çevrenin ağacın katledildiği... ...bu dönemde sanatla ağacı birleştirerek... ...bir orman kurmak istedik biz... Bütün seyircilerimizi izleyenleri de davet ediyoruz. Evet, Can Kulan ve Emir Çubukçu çok teşekkürler. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim.